Yaş konusunda hüküm şöyledir. Küçük baş hayvanlar için bir yaşını doldurmuş olmak, sığır manda türü hayvanlar için iki yaşının dolması yahut kapağını atmak deniyor. Halk arasında böyle bir ifade var. Deve içinde beş yaşını tamamlamış olmak şartı koşulmaktadır. Peki bunun süresi gün olarak nedir? denildiğinde şunu anlamak gerekiyor. Kamerayı takvime göre bunun hesaplanması lazım. Yani 365 gün değil de 354 gün olarak bir yıl hesaplanır. Büyükbaş hayvanın kesilebilmesi için 2 çarpı 354 eşittir kaç günse en az bu kadar olmalı. Yahut ...hayvan e, kapağını atmalı diyoruz. Bu kapak atma, alttaki iki dişin çıkması anlamına geliyor. E, bunu zaten bu mesleği icra eden kişiler biliyorlar. O halde şunu demek lazım. Ya iki kameri yıl geçmeli büyükbaş hayvanlar için... ...yahut iki kameri yıl tam geçmemiş olsa bile... Hayvanın kapağını atması dediğimiz halk arasında bilinen o işlemin yerine getirilmesi gerekiyor. Koyunlar için bir hüküm var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyunun yavrusu için eğer yavrusu annesi kadar olmuş gösterişli ise aylık aylıkta olsa kesilebilir buyurmuşlar. Fakat bu keçi için geçerli değildir. Yani keçinin altı e, yavrusu alt aylık oldu annesi kadar gösterişli olsa dahi kesilemez. Bu sadece koyuna has bir husustur.